Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Buyurun Esselamu efendim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Berekatürk. Aleyküm selam efendim. Hoş geldiniz. Buyurun. İlk başta ben saygılarımı sanıyorum. Saygılar bizden. Ee, gerçekten bizi bilgilendiriyorsunuz. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz efendim. Nemek ee, hocama bir hadis hakkında soracaktım. Tabii buyurun. Biraz heyecanlıyım. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Buyurun. Ee, efendim sallallahu aleyhi ve sellem hadislerde diyor ki, Kersenkele'yi öldürmek sevaptır. Evet. Yani bu hadis de yani sahiptir. Yani Müslim'de Ebu Davut'ta Ahmet bin Hanbel'de geçiyor. Evet. Yani kaynaklar sahiptir. Ama bazı alimler bu hadisle alay ediyor. Evet. Yani ben öldürülmesi tarafları değilim de. Ama böyle bir hadis var. Ama niye alimler kabul etmiyor? Bunu hocama soracaktım. Tabii. Hemen soralım Muhammed Efendimiz Abi Efendimiz küçük adını vermiş. Evet. Son dediğinizi anlayamadık efendim. Tüfek, tüfe, islatan. Yani küçük faaşık adını vermiş efendimiz. Evet. Hemen soralım hocamıza. Başka bir sualınız var mıdır? Yok Allah razı olsun teşekkür ederim. Teşekkür eder, teşekkürler bizden efendim Şanlıurfa'ya da sizlere de saygılar selamlar. Hocam Kertenkele öldürmek ile ilgili bir hadis benim deyaneti. o hadisten böyle bir hadis var da benim o hadisten anladığım bu masum o küçücük kertenkele değil evet. keler dedikleri şey keler de zehirli bir hayvan Tabii ki aynen kertenkele gibi şekil olarak evet. aynen kerten, biraz daha ondan büyüyecek ondan biraz daha büyükçe ve zararlı bir hayvan zaten füveysik Hadiste de öyle söyleniyor doğru Füveysik yani fasık burada günah işleyen değil aslında zarar veren anlamında evet. bir hayvan onun için efendimiz nasıl ki yılanın öldürülmesi efendim akrebin öldürülmesi değil mi evet. delice kuşu dediği hidae e hadiste de var bunların öldürülmesi nasıl ki veya saldırgan köpeğin öldürülmesi nasıl ki Efendimiz tarafından bildiriliyorsa yani öldürülebileceği Gerektiği durumlarda Evet bunların da bu zehirli hayvanın da öldürülmesi caizdir ama bu keler dediymiş biz o keleri Türkçe'ye kertenkele diye bazen yanlışlıkla evet. öyle diyelim tercüme ediyoruz benim bildiğim kadarıyla o kertenkele değil keler Evet. Gerek. Evet. Ee, şimdi insanların bazen yanlışlıkla bazen de art niyetle e, bu tip hadislerden bir açık arama çabaları var. Evet. Bunların önüne geçmek için şunu tekrar etmek istiyorum siz de e, uygun görürseniz. E, burada amaç kertenkele veya e, keler avına çıkmak değil. Gereken durumlarda e tabii e, ki yani, yani e, insan sağlığını tehdit eden Zarar vereceksen durumları. niye yani? yani bu hadisten tutup da işte kerer avına çıkalım veya köpek Hayır, avına yok, çıkalım olarak Hayır. bir şey anlaşılması gerekli. Tabii. Doğrudur değil mi hocam? Peki.